Selamun Aleyküm ve Rahmetullah Elhamdülillah Elhamdülillah Elhamdülillahi Nehmeduhu ve Nesta'inuhu Ve Nestağfiruhu Ve Nauzu Billahi Min Şururi Anfısina Ve Min Seyyati A'malina Men Yehdihillah Fela Mudilla Lah Ve Men Yudlil Fela Hâdiye Lah Ve Neşhedü En La İlahe illallah Vahdahu La Şerike Lah Ve Neşhedü Enne muhammedan abdûhu ve rasûlü. بعد, fia ibadallah, ittakullâh ve atiyyu. İnnâ allâh ma al-lazîn ittakaw, ve lazînûm muhsinûn. Kal Allahü Teâlâ azze ve celle fi kitabihi al-karîm. Aûzû billâhi min al-shaytânir rażîm. Bismillâhir rahmânir rahîm. İnnâ dînâ ındâ allâhi l, l, l azîm ve kâle Teala fi ayetin uhra, estağfirullah, يَا اِيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَقُوا اللّٰهَ حَقَّةُ قَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Ve kâle Teala fi âyetin uhra, estağfirullah, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَكُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ Bakal Allahü Teala, fi ayet ökra ista uzb Allah, inna malmueminonu ladin amanu billahi ve rasulih, sümme lem yartabu ve jahedu bi amwalih ve anfusih, fi sabilillah, ula sadakallahul azim. Okumuş olduğum ayetlerde hak mal olarak şöyle buyuruyor. Önce Ali İmran suresi 19. ayette Allah'ın indinde din ancak İslam'dır ee, buyurulur. İkinci ayette Ali İmran 102. ayette Ey iman edenler Allah'tan hakkıyla sakının onun azabından korunun nasıl sakınılması, nasıl takva sahibi olunması gerekiyorsa öylece ittika edin ve ancak Müslüman olarak vefat edin Başka bir şekilde değil. Bakara suresi 8. ayette mal olarak insanlardan bir kısmı Allah'a ve ahiret gününe iman ettik derler. Halbuki onlar iman etmiş değillerdir. Hucurat suresi 15. ayette Müminler ancak şu kimselerdir ki gerçekten Allah'a ve Resulüne iman etmiş sonra hiçbir şüpheye kapılmamış ve mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda her türlü gayreti sarf edip cihad etmiş insanlardır. İşte müminlik iddiasında samimi olan, sadık olanlar bu insanlardır buyurulur. <gülüyor> Sevgili kardeşler, bugün sizlere İçinde bulunduğumuz imanı ve İslam'ı e, ana ilkeleriyle, e, mesaj içeren özellikleriyle e, tekrar hatırlatmaya, gündeme getirmeye çalışacağım. İman kelimesi emn maslarından türemiş, emanet, emniyet, e, mümin, eminlik gibi ifadeleri içeren, bir kavramdır. Mümin, her şeyden önce güvenen demek, itimat eden, Allah'a güvenip emniyet içerisinde olan ve başkalarına da güven telkin eden, güven veren demektir. Güven vermek için tabii ki emin olmak gerekir, güvenilir olmak Cebrail ve diğer peygamberlerimiz ve Muhammed'ül Muhammed Emin dediğimiz son peygamber Muhammed Mustafa hepsi emin şahsiyetlerdir. Hatta Muhammed Aleyhisselam peygamberliğinden önce toplum tarafından güvenilir insan anlamında El Emin ismi verilen bir zattır. Öyle emindir ki Mekke'de onun düşmanları olan müşrikler kıymetli mallarını, paralarını kendilerinden birilerine güvenmezler. Düşmanları olduğu halde e, peygamberimize güvenirler, ona emanet olarak verirlerdi. Biz bu anlamda ne kadar güvenilir bir şahsiyetiz. E, herkes malını, parasını, borcunu alacağını, nelerine ne kadar güvenebiliyor, anlattığımız dine ne kadar güveniyorlar, elimizden, dilimizden zarar gelmeyeceğine dair ne kadar emniyet içerisinde bize güven duyuyorlar. Bu bizim verdiğimiz güvenle alakalı olduğu gibi, mümin vasfımızı dışımıza taşımamızla da alakalıdır. Ve biz her şeyden önce Allah'a ne kadar güveniyoruz? Allah el-mü'mindir, kendisine güvenilen zat. Her şeyiyle ne emretti ne yasakladıysa bizim için yapmıştır. Ve en küçük çapta bizim zararımıza bir şeyi emretmez. Bizim ona tam bir teslimiyetle teslim olmamız gerekir diye güvenimiz ne kadar sağlamdır. Onu Allah'ın emirlerini tümüyle yerine getirmekte tereddüt edip etmeme açısından değerlendirmiş, ispat etmiş oluyoruz. Allah'a her şeyiyle güvenen kimse ondan razı olur. Hiçbir konuda şikayetçi olmaz. Kahrın da hoş, lütfun da hoş diyecek duruma gelir. Değil mi ki Allah'tan geliyor? Değil mi ki ona güveniyor? O isterse hoşa gidecek nimetlerle isterse hoşa gitmeyecek zor gelecek sıkıntılarla imtihan eder. Ve hoşa gitmeyecek nice durumlar vardır ki insan için aslında mahza hayırdır. İşte mümin lafzıyla aynı kökü paylaşan emanet de bu bağlamda değerlendirilmeli. Dalın yerin ve göğün üstlenmekten çekindiği emaneti insan yüklenmiş. Yüklenmiş ama yerine götürmemiş. Emaneti sadece yüklenerek onu üzerine almış ama hakkıyla yerine getirmediği için zalim ve cahil damgası yemiş. İşte çok az sayıda Gerçek anlamda müminler Allah'ın emanetini hakkıyla ifa ederler. Nifak gibi emanete ihanet etme çirkinliğinden kurtulurlar. Her şeyden önce bize İslam, din, Kur'an emanet olarak geldi. Onu ne kadar bizden sonraki nesillere en güzel şekilde teslim etmenin gayreti içindeyiz. Bu da bizim müminliğimizle alakalıdır. Tabi diğer insanların emanetlerine ne kadar riayet ederiz, ne kadar güven duyuluruz, ne kadar emin vasfımızı taşırız, bu da müminliğimizle ilgili bir husustur. Müminin bir anlamı da emaneti taşıyan ve emanete ihanet etmeyendir. Münafığın emanete ihanet eden vasfının tersine. Emanet aslında büyük bir sorumluluktur, güvene tevdi edilen bir husustur. Esas emanet insanların emanetlerinden öte Kur'an gibi, Allah'ın hükmü gibi mukaddes emanetlerdir. Bu konuda titizliğimiz bizim imanımızı ele veren özellik olacaktır. Evet. Demek ki Allah'a güvenimiz ve insanların bize güveni müminliğimizle alakalı doğal bir test özellikleridir. Müttakilerin ilk vasfı, vasfı imandır. Sonra imanı ispat eden namaz gibi, infak gibi salih amellerdir. İman kopmaz bir bağ. O yüzden Allah'a bağlanmak için, onunla irtibatımız için sağlam bir imana her şeyden önce ihtiyaç vardır. İmandan mahrum olmak, sıradan bir hayvan gibi olmak bile değil, hayvanların en şerlisi olmaktır. Estağuzbillah, inne şerret devab bi'indallâhil lezînen keferû vehum la yu'mînûn Yeryüzünde debelenen hayvanların en şerlisi iman etmeyen kafirlerdir. İman sahibi ise Allah'ın dostu velisidir. Onlara dünya ve ahirette korku ve üzüntü olmaz. Evet, tabi iman eden imtihana tabi tutulur. İman ettik deyip de bırakılı vermek söz konusu edilmez. Gerçek müminler Salih amellerle imanlarını ispat ederler. Hakkı ve sabrı kendisine ve çevresine tavsiye ederler. İman tabii ki bir izzettir, bir şereftir, bir kimliktir. Mümin vasfını bize Allah vermiştir. Bu ismi Hat suresinin 78. ayetinde ifade edildiği gibi bu ismi bize veren Allah'tır. O yüzden bir şerefle e, mümin ismini, Müslüman ismini, mümin ismini taşımamız ve on, onunla iftihar edecek şekilde e, yaşamamız gerekir. Evet, imanın sahih olması için ölüm döşeğinde olmaması, bir kısmına inanılıp bir kısmını inkar etme durumuna gelmememiz ve e, elfazı küfürden, ef'ali küfürden şiddetle sakınmamız, mümin olarak yaşayıp mümin olarak ölmemiz gerekir. Gerçek anlamda imanı elde eden bir kimse dünyaya meydan okuyabilir. Peygamberlerin yaptığı gibi. Evet. Tarihte müminler imanları nispetinde başarıya, zafere sahip olmuşlardır. O yüzden iman etmeden bir kimsenin gerçek anlamda zafere gitmesi mümkün değildir. Tarihte Müslümanlar akideleri sağlamken hem zengindiler hem üstündüler hem dünya devletiydiler. Sünnetullah böyle çalışır. Başarılı olmak için e, farklı alanlarda gayret yeterli değildir müminler için. Söz gelimi Ahlakın yücelmesi, memleketin zenginleşmesi ve benzeri çalışmalar iman olmadan ister devlet bazında, ister halk bazında, ister fert bazında yeterince Allah'a güven olmadan delik kaba su doldurmaya benzer ve yeterince bunlardan netice alınmayacaktır. İmandan mahrumiyet dediğimiz gibi hayvandan aşağı inmek Gerçek anlamda iman etmek meleklerle ashabla yarışmak demektir. İnsanların çoğu imandan uzaktır. Ayet der ki velakinne ekseran nasi la Fakat insanların çoğu iman etmezler. Yine insanların çoğu iman eder etmesine ama imanlarına şirk karıştırır. Dolayısıyla o iman Allah nazarında geçersiz bir imandır. Ve ma yu'minu ekseruhum billahi illa vehum Yusuf Suresi 106. ayet. İnsanların çoğu insanların çoğu Allah'a ancak şirk koşarak inanır, iman eder denilir. O yüzden iman etmek değildir. Allah'a inanmak değildir esas olan. Allah'a Allah'ın istediği gibi iman etmek. Şirk koşmadan küfre hiçbir şekilde sığın açmadan Kur'an'ın istediği gibi iman etmektir geçerli olan. Mümin olmak aslında kolaydır. Şehadet kelimesi veya tevhid kelimesini getirir bir insan mümin olur ama mümin kalmak hele İslam'ın hakim değil mahkum olduğu yerlerde mümin ölmek gerçekten işte o zor olan bir husustur. Ama zorları Gerçek anlamda iman eden kimseler Allah'ın yardımıyla kolaylaştırmanın yolunu bulurlar. Mümin ölmek için önce mümince yaşamak gerekir. İmanın kalpte hapis hayatı yaşayan düşünce olmaktan çıkarak insanı canlandırması için salih amel işlemesi, iyi şeyler yapması gerekir. Yani Kur'an'ı yaşaması. İmanın beden ülkesinde iktidara gelebilmesi için her tarafından kuşatılmış insanın bu işgalleri kaldırması ve Allah'ın dinini hakim kılmak için bütün gayretini sarf etmesi gerekir. İslam teslim olmak, boyun eğmek, itaat etmek anlamına gelir. Teslim kelimesi de İslam kelimesinin köküyle alakalıdır. Silm kö köküyle alakalıdır. Silm de aynı zamanda barış demektir. Allah'a teslimiyette e esenliğin, huzurun, barışın sergileneceğini çok rahat görebiliriz. Yine selamet kelimesi de İslam'la aynı kökü paylaşır. Allah Resulü bir mektubunda iki kelimeyle koca bir e anlatılacak kitabı belki özetlemiştir. Bizans'a gönderdiği İslam'a davet mektubunda Eslim teslem der. Müslüman ol kurtul. Müslüman olmak gerçekten dünyada da ahirette de kurtulmanın yegane sebebidir. Başka türlü bir kurtuluşta söz konusu değildir. İslam teslimiyet demektir. Hani bebeğin annesine teslimiyeti gibi, suçlunun hakime, oyuncunun hakeme teslimiyeti gibi. Ama bu teslimiyetler bazen yanlış bir teslimiyet olur. Onlar yanlış kararlar verebilir. Onlar gibi, onlara teslim olmak gibi değil. Daha candan, daha severek, daha gönülden, adaletinden emin olarak Allah'a seve seve teslim olmak. Hastalığa teslim olur, düşmana teslim olur gibi değil. Gönüllü olarak, isteyerek, her şeyi kendinden daha güzel yapacağına emin olarak, Allah'ı vekil kabul ederek, hasbünallah diyerek Allah'a teslim olmak. Evet, İslam teslimiyettir. Allah'a teslim olmadan Müslüman olmak mümkün değildir. Ve kişi kime teslimiyet gösteriyorsa, İlah olarak onu seçmiştir. Kocasına tam bir teslimiyet gösteriyor. Kayıtsız şartsız, haram veya helal her konuda ona itaat sözü veriyorsa. Kocasına tam bir teslimiyet gösteren bir kimse, Kayıtsız şartsız ona itaat edeceğine söz veriyorsa. Devletine kayıtsız şartsız teslim olan bir vatandaş, Ona her konuda beyat etmiş gibi, teslimiyetle itaat edeceğine söz veriyorsa, onu ilah kabul etmiş olur. Mümin sadece Allah'a kayıtsız şartsız teslimiyet gösterir. Onun dışındaki teslimiyetleri Allah'ın müsaade ettiği oranda ve sınırlı ölçü, ölçü içindedir. Kayıtsız şartsız sadece Allah'a teslimiyet olur. Evet. Ve Allah'a teslim olan İnsanların da elinden, dilinden salim olduğu bir insan durumuna gelir. Barışın, güvenin, selametin olması için tam bir teslimiyet gerekir. Tabii iç dünyamızda bile ne kadar teslimiyet var, evimizde, ailemizde, iş yerimizde, bulunduğumuz yerlerde tam manasıyla Allah'ın dinine, hükmüne teslim olmak, işte o oranda da bizim Müslümanlığımız söz konusu olacaktır. Aslında tüm evren, tüm kainat Allah'a teslim olmuş, Müslüman kabul edilecek yaratıklardan teşkil eder. Evet, ben de Müslümanım diyoruz ama bunu ne kadar amellerimizle ispat ediyoruz, iftihar edecek bir imanı ve İslam'ı içimizde dışımızda yaşamaya çalışıyoruz. İslam biliyoruz ki hem akaittir, hem şeriattır, hem ahlaktır, hem ibadettir. Yani hayatla ilgili bütün her şeyi içine alır. İslam tuvalete nasıl gidileceğinden bahsettiği gibi tabii ki devlete nasıl gidileceğinden de Allah'ın hükümlerinin nasıl uygulanacağından da bahseder. Bir hayat dinidir İslam. İslam'ın zıttı ise cahiliyedir. Kur'an Fehukmel cahiliyeti yebun ve men ehsenu Allahi hukman likalmin yok on buyurur mesela. Maide suresi 50. ayette. Siz hala onlar onlar hala cahiliye hükümlerini mi istiyorlar? Aklını kullanan, düşünen bir toplum için Allah'ın hükmünden daha güzel kim hüküm koyabilir? Kim onun kanunlarından daha güzel kanun yapabilir diyor Allah. O yüzden cahiliyeyi hem hükümleriyle hem yaşama biçimleriyle bir Müslümanın tümüyle reddetmesi imani özelliklerindendir. Evet. Bir düşünürün dediği gibi ey Müslüman, İslam'ı öyle canlı ve diri yaşa ki seni öldürmeye gelen sende dirilsin. Aynen Ömer'in Muhammed Aleyhisselam'ı öldürmeye giderken dirilmesi, canlanması, hayat bulması gibi. Son olarak bir iki vurgu yapmam gerekiyor. Yöneticiler İslam'a ya tümüyle teslim olur, Allah'ın hükümlerini uygularlar. Bunlara İslam devlet başkanı, emirül müminin, halife gibi isimler verilir. Veya çağdaş yöneticilerde olduğu gibi Allah'ın dinine müdahale ederler. Kendi devlet dinlerini topluma dayatırlar. İslam her zaman, her an günceldir. O bütün zamanlara ait Allah'ın gönderdiği dindir. Eskimez, yenilenmeye, reforma ihtiyaç duyulmaz. Allah'ın hükümleri her an uygulanmayı bekleyen güncellikte ve tazeliktedir. İslam tabii ki layıklıkla bağdaşmaz devlete de müdahale eder, devletin müdahalesine de, başkalarının müdahalesine de kapalı olan Allah'ın dinidir. İslam, Allah'ın hükümlerini uygulamak, onun hükümlerine alternatif aramamak, tam bir teslimiyet göstererek ona bağlılık içinde yaşamaktır. Allah'ın hükümlerini İnsan ya kabullenir, kabullenmek demek hayatına hakim kılmak, kendi nefsinde yaşamak, çevresinde onu tebliğ edip onun üstünlüğünü uygulatmaya çalışmak demektir. Ve Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenlerin Kur'an'da hükümleri bellidir. Evet, iman ve İslam içerisinde yaşadığımız halde onun nice özelliklerini yer yer e, bilmiyor gibiyiz veya e, tam manasıyla uygulamayan bir anlayıştayız Rabbimiz hepimizi e, hem dillerimizle hem hallerimizle hem kalbimizle hem zihnimizle tümüyle kitabına uyan Allah'a tümüyle teslimiyet gösteren iman ettim sözünde hayatı boyunca samimiyetini ispat eden Şuurlu, muvahit mümin ve müslimlerden eylesin inşallah. Ela inna ahsen el kelam ve eb la nizam kelamullahi melik il aziz il allam kemakalallahu tabarike ve taala fil kelam ve iza kure el Kur'an festemiullah ve anfitulaleküm turhaman auz bilahi min shaytanir rajim bismillahi r-Rahmanir Rahim inna dina inda